Eşek sütü içmek caiz midir? Doğru mudur? Haram mıdır? Veya helal midir? Demiş hocam. Evet yani biraz şaka söyleyelim. Şimdi eşek aslında Cenab-ı yarattığı bize hizmet eden bir evet. varlıktır. Ama eşeğin kendine has, neyi var? huyları var. Onun sütüne içen, içen bir insan o hayvanın huylarından kendisine yansıyacağını bilsin bir. Yani o yüzden ulema Fıkıhla, fıkıhi mesele de şöyle diyor. Yani bir şeyin diyelim keçi sütü içtiğiniz zaman davranışınız ona göre oluyor. Koyun sütü yahut başka bir varlığın sütünü içtiğinizde onun davranışı size yansıyor aslında. Helal süt emmek diye bir tabir kullanırız değil mi? Ya, hocam. Ne demek bu? Ya annenin sütü helal değil mi? Helal. E, falanca çocuk annesini emdi haram mı? Hayır. Orada söylenen aslında süt emdiği annenin ahlakı çocuğa geçiyor. Davranış yapısı geçiyor. Onun için biz gelin ararken ne deriz? Ya Rab helal süt emmiş bir gelin nasip ettiriz Yahut gelin kızımız annesi babası ne der? Helal süt emmiş bir insan evladı nasip olsun der. E Bunlar ne demek istiyor? Ya ahlakı güzel, anne babası güzel, Hallim davranışları Hanım. güzel. Evet. Selim bir varlık olsun demektir. Şimdi bu işin o kısmı yani eşek sütü içen bir adam davranış itibariyle o hayvanın bazı huylarını edinir bu bir. İkincisi İslam müçtehitleri şunu demişler bir süt ete tabidir deniyor. Eti helal ise süt de helaldir. Eşeğin etinin haram olduğu... Peygamber aleyhisselam tarafından Hayber e, seferinde açıkça ilan edilmiş. Ve orada eti pişirilen, e, mesela e, bu hayvanın etleri tamamen pişirildiği halde dökülmüş. Yememişler. Ve söyle demiş ki şu andan itibaren e, nedir? Eşek eti size haram kılınmıştır denir. E, o sebeple... E, Ehli eşek eti, dinimizde yasak kılınmış, tahrime mekruh diyenler var, haram diyenler var. Her halükarda bu hayvanın sütünü içen insan bir görüşe göre tahrime mekruh olan bir iş yapmış, harama yakın. Bir görüşe göre de haram olan bir şey içmiş olur. Dolayısıyla e, toplumda anlatılan efendim falanca süt içerseniz şöyle olur. Hatta bize öyle kayınvalidenin sütünü içerse, Damat şöyle olur gibi. Ya böyle anormal sorular geliyor ki. Evet hocam. E, hiç olmayacak şeyleri bize soruyorlar. Etrafa kulak verecek olursanız sizi mahvederler. Muhtemelen Değilende hocam. de sıkıntı çekersiniz. Eşek sütüyle alakalı ilaç sanayinde kullanılmasına bir problem yok ama herhalde değil mi? Var mı ya da? Yani eşek sütüne ihtiyaç bir defa şöyle olacak. Eşek sütünün temin ettiği faydayı başka helal şeyler Temin etmiyorsa o zaman bakılır hmm. ona evet. ee, ilaç bizim haram olan bir ilacı kullanabilmemiz için e, gerekçe zaruret ne olacak lazım. bir defa zaruret olması lazım iki o hastalığa çözüm olabilecek helal başka bir ilacın olmaması gerekiyor üç doktor mutlaka bunu kullanacaksın diyecek.